Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Ben Deniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz Muhterem Hocam Nurettin Yıldız ile birlikteyiz Hocam hoş geldiniz Hoş buldum teşekkür ederim Nasılsınız afiyetlesiniz Elhamdülillah. Elhamdülillah Allah afiyet versin Amin ee, Hocam Bir e, konu öyle gazete sütunlarına da yansıdı. Böyle gençler din yorgunu başlığı altında bir mesele bir süre tartışıldı. Şimdi belki daha az e, gündeme geliyor. E, biraz da memleketin içte dışta birçok gündemi yoğunluğu. var. Yoğunluğu var. O yüzden ama e, bu başlık e, sütunlara yansıyınca bazı psikiyatristler, psikologlar falan tarafından da gündeme getirilince e, üzerinde durulması gerekir diye düşündüm. Yani bizim programımızda başka böyle... İslami meselelerin değerlendirildiği programlarda. Din yorgunu deyince özellikle ne kastetmiş olabiliyorlar? incelediniz mi? Yani o şöyle bir şey. Bunu kısaca anlatacağım hocam. yani Hakikaten dinleyicilerimizin de ne kastedildiğine dair bir ön bilgisi olsun. Şöyle deniyor. Yani dinle ilgili gündeme gelen konular bir takım e, dini alanda sembol isimler, rol modeli e, hüviyetinde olan isimlerin e, medyaya yansıyan e, görüntüleri yani ya da e, medyada dini e, konularda yapılan tartışmalar insanların kafasını karıştırıyor. Yani din hakkında sağlıklı bilgi edinmek yerine gençler yani din adına neler konuşuluyor Din bu mu diye hatta e, şeyler e, soruyorlar e, Yeterli bir dini bilgi e, olmadığında da e, Hakikaten e, dinle ilişkisi gençlerin problemli hale geliyor e, Yani dine yaklaşmakta e, böyle kendi içlerinde bir direnç oluşuyor Vesaire gibi Şeyler yani size de bunlar gelmiştir soru olarak Bu başlıkta yani, değil tabi yani bu, yani bu başlıkta olmasa da Çünkü din yorgunu yani şunu da ihtiva ediyor olabilir Evet ee, Yıllarca işte 10 yaşından beri namaz kılıyor ondan vazgeçti yoruldu ibadet yordu O gibi manada mi? değil yani ne hakikaten şey. onu ayrıştırmak lazım tabii. Allah razı olsun. O olmuyor elhamdülillah. O, o değil yani, yani. Din ürkmesi yorgunluktan ha, daha dinden din, ürkme. Di, dinden ürkme, dine hmm. mesafe koyma. Evet. Yani hmm. herkes falanca gibi oluyorsa gibi yani böyle rol modellerin özellikle e, yanlış bir takım e, görüntüler içerisinde ortaya çıkması. Yani örnek vermek istemiyorum. Burada yani hemen herkes şey yapar bu programda yapmıyoruz onu genellikle. Ama e, anlaşılıyor bu hocam. Yani bir ailede mesela baba yanlış davranışlar içerisinde bulunuyorsa aynı zamanda dindar bir hüviyette ise o ailede genç. Dinle ilişkide sorunlar yaşayabiliyor. En basitinden diyelim en, ki. En cazip. En, en yani cazip örneği aile ortamında. Bakıyorsunuz siyasi ortamdaki tartışmalar. Bakıyorsunuz medyada e, yani e, bazı dini alanların... Tartışılması oraya e, her iki taraf da din adına konuşmak için çıkıyor onların tartışmaları e, belki bir ara gündeme getirmiştik yani dinin her alanı tartışmalı mı gibi tartışılmalı e, mı tartışılmalı mı bir de tartışmalı mı yani sabitesi yok mu bu dinin gibi yani iki tane diyelim ki e, ...yani ilahiyat alanında yetişmiş iki insan çıkıyor... ...diyelim ki en temel akide konularını böyle tartışıyor... Ağır konuları, yani ağır, konular. ...ağır konuları tartışıyor... ...bunu da dinleyen insan... ...yani oradan kafası durularak değil, karışarak ayrılıyor... ...bu da uzun vadede dine yaklaşımın önünde engel oluşturuyor... Gibi yani din yorgunu e, ifadesi bütün bunları şey yapıyor. Sizce bu var mı oradan başlayalım? Böyle bir gözleminiz var mı? E, nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Onları konuşalım. E, evet. Yani özellikle tekrar ben vurgulamak istiyorum din yorgunundan elhamdülillah, elhamdülillah. bugüne kadar. Namazdan yorulmuş, oruçtan yorulmuş değil, ne ihtiyarda değil, ne evet. gençte yok. Yok evet. Öyle olması çok büyük bir afet. Tabii. Yani elhamdülillah bugüne kadar mesela ya 30 senedir Kur'an okuyorum. Oku oku bitmiyor bu sözü söylenmedi. Söylenmedi. Yani Kur'an evet. yormadı kimseyi. Evet. E, namaz kimseyi yormadı. yormadı. Üstelik de az kılıyorum yetmiyor gibi. Evet dinimizin içindekinin yorulması diye bir şey yok. Yok. Yok elhamdülillah ama dışarıdan seyredenler için yani eyvah gibi bu ürkütücü gibi bir görüntü var. Ben şuna benzetmek için bunu ayrımı hı hı. yaptım. Şimdi ben taksiden başka bir araba kullanmadım. Evet. Yani böyle bir buçuk metre yüksekliğinde bir araç kullanıyorum. Evet. evet. Tır filan görünce böyle büyük hidrolik o Hı hı. Damperli kamyonları görünce Hep aklıma bunun tekerinin kenarından uzak durayım hı hı. Geliyor Bir de onu kullananları Esasen bildiğim halde çok farklı bir şey olmadığını Böyle harikulade kudreti olan bir insanlar zannediyorum Yani bunu nasıl kullanıyor bu Ürkütücü geliyor Halbuki onun kullanıcılarıyla konuşunca O çok kolay diyor taksiden rahat diyor evet. Yani İslamiyet'i dışarıdan seyredenler ...büyük bir damperli kamyonun... E, ...görüntüsü gibi hissederlerse... ...bu bir sıkıntı... ...bu sıkıntı da daha çok... E, ...yeni nesilde yansıyor tabii... ...yani İslam'ın... ...gelecekteki namaz kılacakları onlar... ...gelecekteki oruç tutacakları... ...gelecekteki Kur'an okuyacak nesli... ...samiye olacak... Yani ...İslam onlara... Evet. ...geçecek, intikal edecek... ...ürkerlerse... Belki kökten e, İslam'ın namaz kılanları azalmayacak ama yani İslam'ın yayılma, çoğalma, namaz kılanların trendinin yükselmesi e, yavaşlarsa maazallah. Şöyle hocam mesela bizim çocuklarımız, e, torunlarımız yani gelecek nesil dediğimiz hadise o. Yani onun... Ee, samimi mümin olmasının yolu Tıkanıyor. kesilir mi tıkanır mı yani şey orada yani bakar e, sağlıklı bir yani dine yöneliş gerçekleşmez Yani bir takım olaylar dediğimiz olaylar insanlar elinden tutup yani dinin iklimi bu güzellikleri veriyor demek yerine din ile ilgili bütün sorular sanki böyle evet, dertler. E, dertler ortaya çıkar ama ha. bunun şöyle bir boyutunu da e, hocam konuşmamız lazım doğru yani dinin sembol isimlerinin tartışmasının e, medya görüntülerinin etkisi var ama bu yüzde yüz bundan değil bu yorgunluk bana göre bu asırda asıl bu din yorgunluğu diyeceksek eğer buna bunun başlama nedeni haramların cazibesi ve dinin haramlara izin vermeyişi de etki ediyor. Hı hı. Yani yoksa araştırıp özellikle din sembollerinin dinde önder insanların tartışması vesaire bunlar yani etki ediyor şüphesiz ama yav, zinanın öncül koşulları da yasak. Alkolün her çeşidi yasak. Yani yasakları dinin çok göze batıyorsa daha kolay yoruluyor gençler herhalde. Yani kıyafetine din mahsur getiriyor. Kız için de erkek için de bu kıyafet uygun değil diyor. Yeni nesil ise her şeyi serbest ve dilediği gibi istiyor. Bir de buna din üzerindeki tartışmalar, medyanın algı, Oluşturması ilave edilince yemeğimiz hazır artık yani bu zehir o zaman yeniyor zannediyor yani sadece e, dini konuların tartışılması diye bir şey herhalde ağır kaçar bu yorgunluk oluşturulması Hı -hı. için keyfe engel de söz konusu çünkü 13-14 yaşında bir gencin iki hocanın diyelim tartışmasına mutlali olması da uzak bir konu. Ama annesi babası onu sürekli şu yasak oğlum dinimizde yok bu diye ikaz edip şuur altında onun dini yasaklarıyla tanıma hissiyatı vardır. Din deyince aklına hep yasak geliyordur. Ee, esasen İslamiyet'in yüz tane yasağı yok hocam. Haramlar yüz evet. tane değil. Peki niye o zaman yasaklar öne çıkıyor hocam? İşte burada Yani din adına sanki... Hep yasaklayıcı bir disiplinmiş evet. gibi. Neden? Çünkü liberalist düşünce şu anda sıfır yasaklı bir hayat istiyor. <gülüyor> Gençlere bunu benimsetiyor. Evet. Dinimizin yasak dediği alkol ve zina gibi, faiz gibi temel nesnel, nesneler de liberalizmin veya mevcut hayat tarzının yüzde yüz önümüze sürdüğü şeyler bunlar. Yani kadın erkek ilişkilerinde sıfır yasak isteniyor. Hocam ama yani yorgunluk kelimesi başka bir kelime. Yani başka, başka bir, bir kelime. şey. Yani mesela dine tavır. Yani ben bu yasakları içime sindiremiyorum. Böyle diyebilir. Bu ayrı bir şey. Yani bu yorgunluk sanki yani işte psikolojide Anlatabiliyor muyum? Psikolojide yaşanan Bir şey. Yani, Sonuç olarak evet, Size katılıyorum. Evet. Ama temelinde annesinin O veya babasının Veya bir hoca efendinin Ona bunlar yasak Mesela sabah namazı kılmamak Yasak sen ergen oldun Sabah namazına gelmen gerekiyor Sabah namazına kalkman gerekiyor Sözü de o yorgunluğun Altyapısı. Hı hı. Ama bu gençler yorgunlaşacak diye de Allah'ın yasaklarından Yahudiler gibi taviz koparacak halimiz yok. Şöyle bir şey hocam bir örnek vereyim mesela yani hacca gitmiş gelmiş din konusunda son derece titiz bir baba mesela ama evde aile ilişkilerinde yani diyelim ki hanımefendiye baskı yapıyor yani eşine baskı yapıyor yani genç olarak da bir kız genç mesela erkek delikanlı bakıyorlar buna yani bu babamızın davranışı e, dindarlıkla bütünleşen bir davranış ama yani benim içime sinmiyor gibi yani burada mesela oluşan psikolojik yapıyı e, sanki dine mesafe noktasında yani illa Orada bir yasak veya şey değil davranışın ortaya çıkardığı bir problem var yani. Elbette baba, hoca, yazar, din adına siyaset yapan siyasetçi, dindar olarak siyaset evet. yapan siyasetçi diyelim daha doğrusun. Evet. Evde reis, kayınpeder, kaynana Allah'ı gösterip keyiflerini uyguladıklarında zulmün sebebidirler. Evet. Soğutmanın sebebidirler. Ha, Burada, soğutma dediniz mesela yorgunluğun bir şeyi o yani ha. Yorgunluktan ben namaz kıla kıla yorulmayı ha. anlayacak insanlar diye anladım Bu çok psikolojik bir ha, deyim bu O değil yani Asıl... Sosyopsikolojik bir kavram bu Bunu evet. anlamakta zorluk olabilir evet. Soğuma, soğuk Hı -hı. görme Tamam Mesafe tutma, koyma. mesafeli dindarlık evet. gibi ya yani mesafe Hı. koyma daha oturuyor. ya Böyle olacaksam hiç olmayayım gibi diyor mesela. Bu sadece din dedim mesela genç kızlar niye evlenmiyorlar babalarını ha. görüp aynen. Ab, boşanan ablasını görüp e, ben böyle olmaktansa bekar kalayım gibi. Tam bunu, diyor. buna benzer bir şey doğru. Bize. Evet. Şimdi e, burada hocam mesela bir hoca efendinin e, sakal ...şalvar, cübbe... ...işte yakasız gömlekle... ...İstanbul sokaklarında dolaşırken ki... ...görüntüsü... E, ...insanların... ...dindar olmak için böyle olmak gerekiyor... İstediğin gibi gömlek bile... ...giyemiyorsun... Hı hı. ...diye bir soğutma nedeni oluyor... ...diyelim... Evet. ...peki Hoca Efendi'nin şimdi... ...kot mu giyip mihraba geçmesi lazım... ...insanlar soğumasın diye... ...yani bir gerekçe var... Yani şöyle bir şey mesela hocam bir yani adının başına hoca konan veya sonuna hoca konan bir insan diyelim ki yani müstehcenden öte e, görüntüler içerisinde ortaya çıkıyor. Yani dışarıdan bir genç ya bu hocalık nasıl oluyor? diye bakabilir diye düşünüyorum. Yani benzeri pek çok örnek verilir de somutlaştırmak da istemiyorum. Şüphesiz ee, Somut, somutlaştırmamız tehlikeli ama yani aileden kolay veriyoruz, babadan örnek ver Babadan örnek veriyoruz da bir de şurada bir vaka var hocam ama. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığının personeli dışında resmen hoca yok ki bu ülkede. Yani biri kendini hoca ilan Ama etmiş. Hocadan çok ne var hocam? <gülüyor> Ama enflasyonu var hocanın. He, hocadan hocanın çok ne var, yani. var Evet. Ama sıkışınca yetkili olmayıp kenara çekilen. Evet. Bir insanla işte filan caminin devlet tarafından atanmış imamı olan insan arasında da bir fark gözetmek lazım. Yani herkes hocalık iddia ediyor olabilir. Bu hocalığını kim belgelemiş onun? Yani bir şeyhül İslam'ın onayıyla mı hoca olmuş? Meydanı boş bulduğu için hocalaşmış insanlar bu fatura nedeni oluyorlarsa eğer bunu bir ayırmamız lazım. Evet. Öbür taraftan da devletin memuru olduğu için en azından misal olsun diye kılama bakımından değil. Mihrapla ve takım, elb takım elbise ile kravatla mihraba geçen insan da bir Görüntü sergiliyor ee, Mesela Şeyh Efendi e, Diye bir kavramı Din adına düşünelim hı hı. E, Şeyh Efendi Dediğimiz insan Yani kendisini şeyh lanse ediyor Olabilir e, Senedi it, Bağlantısı Ta e, Ulemanın Meşayihin bulunduğu zamana kadar Dayandığı sabit birisi de olabilir evet. Yani halk Soğuyacağı zaman veya gençler diyelim dinden soğuyacağı zaman yorulacağı zaman bu büyük görüntüleri toplam görme hakkına sahip mi? Biraz da bunu irdeleyelim hocam. Yani şimdi isim vermemekte diretiyoruz biz ama yani 3-4 tane genç kızla oturup Allah'ın haram ettiği bir işi icra eden birisinin... E kalkıp da hoca olarak görülmesi sırf adına hoca deniyor diye e futbol takımının antrenörüne de hoca deniyor evet yani hiç mi bali olmuş Allah katında mükellef olmuş insanların iyi kötüyü seçme hakkı hiç mi yok yahut da görevi sadece hakkı değil yani biraz ayrım yapması gerek yani normalde demokratik şartlarda kapitalist şartlarda bile makul olmayacak bir şeyi yapan bir adamın ...yaptığının İslamca olmayacağını... ...hiç mi anlamayacak insanlar? Hiç mi yani hırsızın suçu yok Nasrettin Hoca'nın dediği gibi? Biraz da hırsızın suçu olsun ya. Yani diyorsunuz ki... ...yani gençler de... ...böyle yorgunluğa falan düşmesin. Bunların kötü örnek olduğunu... ...bilsin, fark etsin. Bunu demek istiyorum. Bunu değil diyorum değil ve belgem var. Belgem şu hocam, 14 yaşında çocuk... ...henüz liseye girmemiş. Ben İstanbul'da tıp okuyacağım... ...diyor. Evet. Abisi de veya kardeşi de ben tıp okumam o bana uygun değil diyor. Ben mühendislik okuyacağım diyor. Ya sen mühendislik nedir tıp nedir sana uygun nedir ne değildir nereden biliyorsun diyemiyorsun. Neden? Bu çocuk bu zamanda erken kültürleniyor. Hı hı. Erken yani mevsiminden önce meyve veren bir ağaca döndü nesil. Üniversiteyi anlıyorsun. Hı hı. Evliliğin ne zaman gerekecek Bunu anlıyorsun. Bütçe oluşturmayı biliyorsun Hangi banka daha yararlı Bunu anlıyorsun Bir tek sahte hocayla Ya da örnek alınmayacak hocayla Örnek hoca olacak arasındaki Farkı bir türlü kestiremiyorsun Bu çağın zekasına uymuyor bu hocam Hocam doğrusunuz tabii. Yani, yani gençler Mesela böyle bir şey söyleyebiliriz ve hakikaten bunu yapan bir gençlik olduğu da var kabul edebiliriz yani gençlerin işte yüzde yüzü de böyle yorgun hale geliyor demek mümkün değil, değil. değil. Canım, yani sizin söylediğiniz bir, bir kişi yorgun diyelim Biz ha. o bir kişiyi konuşmak ha, yani zorundayız. işte onu konuşuyoruz, konuşuyoruz. Zaten evet. ve ve bu bir kişiden ibaret olmadığı farz Sar. edilerek evleri konuşuyoruz olacak. yani evet. Müslümanlar şimdi işte onun sebepleri üzerinde durmak. Yani demek ki bir kişi var veya %10 var veya %50 var i̇nşallah ki bu o kadar yani. yani bu sorun olarak medyaya yansımaya başlamış. Yani bu medyaya yansıtırken de insanlar biraz ya bunun e, hakikaten elimizden kaçan bir genç e, nesil mi var? Yani dinle ilişkisi problemli hale gelen e, bir Müslüman toplum içinde bir genç nesil mi var? Bunu görmeli miyiz? Bunun sebeplerini araştırmalı mıyız Hı. gibi bir soru Hı, canım, ortaya çıkıyor. Burada ben konumuzun ri taşıdığı riski anlatmak bakımından Hı. örnek bir başka alanda örnek vereceğim. Bu sadece dindarlık yorgunluğu değil. Yani Türkiye topraklarına bakan gözlerin yorgunluğu da var gençlerde. Yani siyasette de gençler hadi diyelim milliyetçi, milli duygularda yorgunlar. Sadece dinde değil. Tabii. Yani bu ülke nereye gidiyor? Ülkemizin etrafında ateş çemberi oluştu. Bununla ilgilenmiyor gençler hocam. Evet. Yani hadi din ağır, hocaları kötü. Hocalar veya dinin öndü veya e, su istimal eden baba dede yordu genci diyelim soğuttu. E, milli konularda da benzer sorun var. Doğru. Ben mesela bir Siyasette ileri bir şahsiyet bir konu gündem istedi benden bir görüşelim dedi de konumuz ne dedim. Ya gençler ilgi duymuyorlar vatan meselelerine ve bize ilgi duymuyorlar. Ne yapabiliriz diye sordu. Benim de derdim zaten namazda kılmıyorlar ben de onu dert <gülüyor> ediyorum dedim. Yani siyasette de benzer sorun var. İşte o, o, orada da evet yani e, mesela ya milliyetçilik... Böyleyse, değil. Böyleyse diyor yani Tabii. milli meseleleri siyasete alet ediyorsak mesela o şey yapıyor yani can veren adam onu istiyoruz değil mi bazen savaşa gönderiyoruz ama vatan bir, din de... vatan bayrak diyoruz ya. Diyerek onu ranta dönüştürüldüğünü görüyorsa Görüyorsa Görüyorsa Yani şehitlik yorgunluğu olur mesela Olur, olur değil mi hocam tabi. Vatanseverlik yorgunluğu Milliyetçilik yorgunluğu Mesela bir yazar beni aradı Ya dedi Din buysa diyor gençler dedi Yani olan bitene bakıp Din buysa diyorlar dedi Şimdi buradan İyiye doğru bir şey gitmez hocam. Gitmez. Yani buradan doğru. gitmez. Yani çocuk en azından mesela ilgi duymalı. Ya bu ben bu dini öğrenmeliyim demeli mesela. Ama din buysa noktasına gelmişse öğrenmenin önü tıkanıyor. Değil mi? Din ile samimi ilişkinin önü tıkanıyor. Yani bunu anlamamız lazım bizim e, Müslümanlar olarak, Müslümanların önündeki insanlar olarak e, ve e, şehit tahlil etmek lazım. Niye buraya geliyor değil mi? Yani bu nasıl oluşuyor böyle bir şey bunu anlamak lazım gibi geliyor bana. Yani. Şimdi burada hocam e, söze başlamadan yani bunun çözümüyle ilgili bir söz söylemeden çok ciddi anlaşılması gereken, ve asla tartışılmayacak bir gerçeği unutmamamız gerekiyor. Kıyamete kadar değil 2000'li yıllarda kıyamete kadar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka masum insan yok. Ashab-ı kiramdan başka blok olarak örnek alınacak kimse yok bu dünyada. Evet. Allahu Teala sadece ashab-ı kiram için razıyım sizden dedi. Allah'ın aradığı kulluğu sadece ashab kiramda bulduğunu iman etmemiz gerekiyor bunun dışında din konusunda büyük bir yarış içerisinde olan müminler vardır hoca efendiler vardır alimler vardır mümin yazarlar mümin siyasetçiler vardır ama hiçbir grup işte İslam hı hı. işte Allah'ın aradığı kul değildir bu dünyada hı. bunu kabul etmek gerekir evet. Bunu kabul biz etmeliyiz her şeyden önce bu yorgun olduğunu söylediklerimizden önce biz kabul etmeliyiz. Bunun dışındaki abartılar dine zarar yani bir şeyh efendinin bir yazarın bir alimin bir siyasetçinin haza İslam bundan başka İslam yok diye e, örnek alınması Dine zarar vermektir Ashab-ı başka böyle bir kadro yok Yani böyle... bunu neden böyle söylüyorsunuz? Yani... Yanlıştan başlıyorum Yanlışı ha, ha. düzeltmeden evet. doğruyu yapamayacağız Çünkü evet. Hı -hı. Böyle bir örnek olması bakımından Bir hoca arkadaşımla yakında görüşüyordum Dedi ki ne düşünüyorum biliyor musun? Dedi. Ne düşünüyorum? Yahu dedi Necip Fazıl'ın Bütün eserleri zorunlu yapılmalı dedi. Hı -hı. Niye dedim Dedi ki yani onu anlamayan gençlik dedi İslam'ı anlamaz dedi. Hı. Dedim ya bunu espri beni kışkırtmak için filan yapmıyorsun değil mi dedim. Yok samimi söylüyorum dedi. Ya Allah'tan kork dedim ya. Ya Necep Fazıl e, 1900'lü yıllarda doğmuş yaşamış bir insan. İslamiyet o güne kadar kimin eliyle geldi ya. Evet. İslam'dan 1300 sene sonra gelmiş bir insan İslam'ın kurtarıcısı olur mu ya? Bu Kur'an'dan başka hangi kitap olabilir ya? Kur'an olur, Bukhari olur. Sen ne yapıyorsun dedim. Ve ona bir örnek verdim. Ebu Hude hocam var. Evet. Rahmetullah evet. Ali. Bir gün ona dedim ki hocam dedim. Yeni hafızlık bitirmiş. Çok güzel gençler var elimde dedim. Onlara... Riyazu Salihin'i ezberlesinler istiyorum hadis kitabı olarak. Hı -hı. Ne buyurursunuz dedim. Ya Onurattin dedi niye böyle yapıyorsun dedi. Ya Riyazu Salihin İslam'ın ahlakının anlatıldığı bir hadis kitabıdır. İslam ahlaktan başka da şeydir aynı zamanda dedi. Evet. Niye böyle yapıyorsunuz dedi. İslam'ı o gencecik beyinlere bir alanından anlatmayın dedi. Hım. -hı. Şimdi Riyazu Sari sonra da benim Nevevi hakkında Riyaz'ın yazarı hakkında eksik düşüneceğimi zannederek dedi ki: "Evet Nevevi Evliyaullah'ın da sultanıdır." dedi. Ona bir itiraz yok. Ama dedi, "İslam'ı anlatmak için yazmadı o kitabı." dedi. Evet. İslam'ın bundan ibarettir diyerek yazmadı. Yazmadı dedi. Dolayısıyla sen İslam'ı hafızlıktan sonra Bunu meramla anlat dedi. İslam'ın hmm. her şeyi var o kitapta dedi. Şimdi sonra yıllar geçtikten sonra 96'da bu hatıram. Ondan sonra Allah Allah hoca efendi ne hikmetli söylemiş bunu dedim. Şimdi yani o Necip Fazıl'ı <gülüyor> herkes okumalı diyen hoca efendiye bu örneği anlattım. Bu Necip Fazlı'nın kadrini düşürmek cihadını basit görmek anlamında değil. Ama bir de bu Necip Fazlı'nın e, gündeminin önemli bir bölümü kalktı dünyadan. Evet. Kalktı Onun lanet okuduğu siyasetçiler gitti O ekol değişti Artık onun e, Hasretini çektiği Talebesi niteliğindeki insanlar Bu insanları yönetiyor Necip Fazıl'ı tekrar insanlara aşılamak Necip Fazlı'nın talebesi durumundakileri Yok saymak anlamına gelir Dedim anlatamadım tabi Sen evet. Necip Fazlı okumuyorsun ondan dedi. Hmm. Okumuyorum olur mu dedim Şimdi burada Anlatmak istediğim şu şey hocam Bir kere yola çıkarken biz Allah'ın kullarıyız Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz Asa ı kiramın peşinden gidiyoruz Bu perspektifimiz Olacak Bunun dışında A şahsı B alimi C şeyh efendisi D siyasetçisi Bu ümmetin önündeki insanlar Ama cumhuriyet şartlarında yetişmiştir Ama zor zamanlarda Kıt kanaat yetişmiştir ama hoca efendisi ona çok şey verememiştir. Her halükarda ümmeti Muhammed sadece bir çiçeğe konan bir arı olamaz. Her çiçeğe konup bulduğu balı alan biri olmalı. Buradan başlayacağız hocam. Evet. Bir. İki. Ashab-ı kiramda dahil olmak üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hariç. Ashab-ı kiramda dahil bu bölüme, ikinci bölüme birbirimizin Asla masum gözle görünen örnekleri değiliz biz. Hata edebilir kullarız, insanız. Allah bir kişiyi hatadan korudu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Masalallah. masumdur. Onun dışında masum bir veli yoktur. Masum bir mürşit yoktur. Masum bir siyasetçi hele hiç yoktur. Hele masum siyasetçi hiç yoktur. Masum yazar olamaz. Masum hoca olamaz kimse. Gençler... İslam'ı görmek yerine masum olmayan İslam'ı masum olmayan İslam'ı tasarlayıp bir hoca efendiyi masum görmek. Masum olmayan in, insanların İslam'ını. İslam'ı yani burada yanıldıkları nokta insanların mesela bir hoca olarak beni İslam zannediyorlar. Hayır ben Müslüman bir hocayım sadece. Evet. İslam, ve masum değilim diyorsun. Yani, olamam. Evet. Ya masumluk iddia ettiğim zaman, benim tükürüğümde de bereket olduğu zaman affedersiniz. Benim bastığım yerler altın ayarında olduğu zaman, ben yeni bir din, yeni bir peygamberlik ihtias etmiş olurum maazallah. Batıl olan bu, yanlış olan bu, yani bu bu noktayı düzelterek yola çıkmalıyız biz. Eğer bu o noktayı şey düzeltemezsek. Evet. İşte gençler de yorulur, zamanla ihtiyarlar da yorulur. <gülüyor> hocam o zaman belki şöyle hani e, ya bu olan bitenlere bakıp hani içim yoruldu, içim daraldı falan diyen gence söyleyeceğimiz bir şey var. Bir anlamda onu söylemiş oldunuz. Yani önünüze geldi ya hocam şu örneklere bakıp. Ya nasıl bir şeyiz Biz nasıl Müslüman olacağız Nasıl dindar olacağız Dinimizi nasıl yaşayacağız Ya bu adamlar gibi olursak falan Diyen gence söyleyeceğiniz bir şey var Bir de Hocalara söyleyeceğiniz bir şey var Ya da dini Sembol kişiliklere söyleyeceğiniz bir şey hocalara var Hocalara söylememize gerek yok Hocam onlar kendilerini biliyorlar Masumdurlar <gülüyor> Dolayısıyla onların bir hatası olmaz İki gün önce buluduydu. Evet hocam ee, Tam içeri gireceğim bir Üniversiteyle 150 tane gençle Görüşeceğiz dedik Genç dedi ki hocam dedi Ben ezan duasını biliyordum Dedi Ve okuyordum şefaatini Ermek için Efendimizin İslami bir radyoda Ezan duası dinledim dedi Hı. Benim bildiğimin iki katı dedi <gülüyor> Ben dedi namazda kılıyordum dedi sonra bunu irdeledim dedi namazda kılıyordum dedi. Bir gün dedi babam bana dedi ki oğlum akşamı kılıp yatıyorsun bu hayvanlık dedi. Allah Allah. Ne olacak bu evvabin kılmayan hayvandır dedi dedi. Hmm. Altı rekatta evvabin kılacaksın babası demiş buna. Hmm. Şimdi e ee dedim yani dedi öyle mi değil mi son onayı sizden alacağım dedi. Yorgun dediğinizden bu morkluk hocam bu yorgunda değil. İşte bu bu çocuk, hocam bu çocuk yani, morga bu, gidiyor. O babaya bir şey söyleyin yani diyelim bana ben bir şey bana, bana bir şey söyleyin ya Müslüman bir yazar olarak biliniyorum Nurettin hocaya bir şey söyleyin anlatabiliyor muyum yani? Ben de mi hata yaparım? Hocalar <gülüyor> <gülüyor> yani işte hocalara babalara yazarlara siyasetçiler saydınız zaten yani. Şimdi, Şimdi o gence dedim heh, ki evet. Bak dedim içeride sana 15 dakika bölüm ayıracağım dedim evet. Seni gündeme getirmeyeceğim ama O 15 dakikada sen tanıyacaksın Dinleyecek misin beni dedim Dinleyeceğim diye geldim buraya dedi heh, evet, Sen evet. beni dinle dedim Sana cevap vereceğim ama Sen gündem olma diye senin adını vermeyeceğim dedim hı hı. Orada 15 dakika şunu anlattım dedim Dedim ki gençler Herkes İslam'ın yaşanmasının Zorluğundan dem vuruyor. Ben size İslam'ın sahibi durumundaki peygamberden örnek vereyim aleyhissalatü vesselam. Siz bana bakmayın dedim. Evet. Sarım uzun, sakalım uzun, cübbem uzun. Bakmayın bunlara dedim. Allah bir kişiyi buna bakmazsanız kör olursunuz dedi. O da peygamberimizdir. Onun dışında bakmadığımız zaman kör olacağımız kimse yok dedim. <gülüyor> Rahat edin. Bakın dedim. Köylünün biri Geldi dedi ki Muhammed sen bizden ne istiyorsun dedi Aleyhissalatu vesselam. Eyvallah. O da ona saydı kelime işaret getireceksin. Namaz kılacaksın. Oruç tutacaksın. Allah sana para verirse hacca gideceksin zekat vereceksin. Saydı adam döndü dedi ki seni gönderen Allah'a yemin ederim hiçbir şey yapmam başka dedi. Bundan başka? Bu, bunları yaparım dedi. <gülüyor> Çekmiş gitmiş. Efendimiz de ne buyurdu? Doğru ise adamın dediği kazandı. Kazandı. Dedi, kazandı. Evet. İslamiyet kolay. Evet. Şimdi o babayı keşke bulsam ben. Ya 18 yaşında yeni üniversite birinci sınıftaki çocuğa evvabın namazı kılmadığı için hayvan niye diyorsun desem ya. Evet. evet. Sen kıldın. Daha sana konuşmayı öğretememiş evvabın namazı. <gülüyor> evvabın namazı <gülüyor> sana konuşmayı öğretememiş henüz. evet. Şimdi burada birinci büyük cevabımız. Dinimiz, kainat dinidir ama insan çaplıdır. Evet. 18 yaşında çocuğun çapındadır. 68 yaşında ihtiyarın çapındadır. Alimin çapındadır, mühendisin çapındadır, doktorun çapındadır, kadının kadınlığının çapındadır. Niye kadına senenin neredeyse üçte biri kadar namaz kılmama ruhsatı veriyor? ...kadınlık şartlarını kolluyor çünkü... ...tabii ki evet. ...ihtiyarlık şartlarını kolluyor... ...oturarak kıl namazını diyor... ...biraz daha ihtiyarlayınca sen her gün 15 lira... ...sadaka ve oruç tutma diyor... ...çapını yani, kuruyor... ...gerekirse ima ile namaz kıl diyor... ...yani Aynen. o hale düşmüş. ...ima ile uçak durmuyor ben namazı ne yapacağım... ...ya başını salla orada ima ile namaz kıl... ...diyor uçakta... Evet. ...dinimizi... ...dar kalıplarda ağır şeyler olarak... ...görmek yanlış... Dinimiz insan şartlarını, insan yapısını kollayan bir dindir. Burada Ömer bin Hattab radıyallahu anhı şefaatin Allah bizi nail etsin. Yani. Mesela İslam'ın en büyük emirlerinden biri hırsızlara verilen kol kesme cezasıdır. Ama Medine'de ekonomik sıkıntı olan bir zamanda... Hırsızlık yapıp bir deveyi kesip yiyen çocuklar önüne getirildiğinde bunları doyurmayan Ömer kollarını kesemez demiştir. Yani devlet olarak ben vatandaşın maişetini, rızkını temin edemedim. Ceza nasıl uygularayım diyor. Yani görüyoruz ki İslamiyet kolluyor. Neyi kolluyor? Şartları kolluyor. İnsanın sağlığını koruyor. İnsanın bilgisini kolluyor Mesela İslam'ın ceza mantığı var. Evet. Kendi çapında. Bugün Türkiye İslam devleti olduğunu ilan etse ulema toplanacak kaç yıl sonra cezalara dönebiliriz diyecek asgari 20 yıl koyacaklar. Yani bugünden itibaren doğan çocuklara biz İslam'ın bütün nimetlerini getirip ahlakını öğretip Allah korkusunu yerleştirdikten sonra bir ceza sistemi Efendimiz bunu 20 sene sonra uyguladı. Medine'de İslam geldi Hıradan'da ee, ceza, ceza sistemi. Ceza 20 sene sonra geldi. Evet. Bugün de geldiğinde böyle olacak. Ama böyle değil de yarın İslam geliyor. Hırsızların şurası kesiliyor. Katiller şöyle öldürülüyor diye bir yoğun propaganda düşmanca bir propaganda. Evet. Bunu tespit ediyoruz önce. Geldik babalara. Babalara. Hocam. Ben bir örnek vermek istiyorum. Siz ve ben çok uçağa bindik. Belki uçağa az binen... ...uçak korkusu olduğu için... ...binenler için zor bir örnek. Bana bir hostesin sizi uçakta... ...karşılayışını tarif eder misiniz? Öyle bir hoş geldin diyor ki... ...ya biz bunu yıllardır tanışıyoruz... ...zannediyorsun. Evet. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben hatta bir arkadaşa dedim ki... ...bu kadın evlendiğinde kocasına da böyle... ...davransa ne mutlu o aile... ...mutlu olur diyor. Yani... ...o kadar güzel hoş geldin diyor ki... ...biz yıllardır tanışıyoruz zannediyorsun... ...herhalde ayak ayak üstüne atarım... ...bu da bana ziyafet çeker düşünüyorsun... ...sonra geliyor... ...şu içer misin, su içer misin... ...aman sana bir ikramda bulunayım... ...yani bu dostluk nereden geliyor merak ediyorsun... ...ama 10 dakika sonra... ...uçağımız inişe geçti... ...şu küçük camı açın diyor... ...ya güneş çarpıyor gözüme... Diyor. ...onu aç diyor... ...beyefendi pardon affedersiniz bakar mısın... ...uyutmuyor seni... Hoca camı açacaksın diyor. Ya şu, ne yaparsan yap gidiyor bir hostesi çağırıyor. Bu camı açmıyor diyor. Sanki sen uçağı düşürüyormuşun gibi seni suçlu görüyor. Aynen. Ve affetmiyor. Ben diyorum ki babalar ve anneler hostes olmalılar. Güler yüz, latafet, yakınlık hissiyatında benzeri yok iş ciddiyete geldi mi <gülüyor> uçağı düşürmüş gibi suçlu sayıyor seni affetmiyor evet. hocamı açtırmadan ya da koltuğun hafif eğik bunu düzelteceksin diyor kemerini bağlayacaksın diyor geçenlerde haberlerde gördüm bir uçak Avrupa'daki bir uçakta kemerini bağlamayı reddetmiş yolcu şu, şu ağrıyor karnım bir şey demiş polis çağırıp onu indirtmişler, uçak öyle devam etmiş. Evet. Bağlama sen bağlama, düş kafanı vur demiyor. demiyor, demiyor. Yani biz din konusunda çocuklarımızı yetiştirirken bir kere onlara bu hostesteki giriş mantığı yoksa hostesin ki parayla yapılan bir şey anne baba bunu parayla Yapmaz evet. Hoca, muallim. Vakıf başkanı, etüt sorumlusu evet. Bunu Allah için yapacak ki Hostesi bine katlayacak belki yani evet. Hostesinki ne ki O sempatisi diyeceğimiz bir durum olacak Bir kere şu Hostesteki Nezaketi, samimiyeti Güler yüzü oturtacak Anne baba, hoca Muallim, kimse muhatabımız Ama Allah'ın Dinine gelince iş Taviz yok Taviz yok o zaman genç, o zaman evlat, o zaman torun, o zaman cemaatten birisi o sempatinin karşısında tatlılıkla disipline razı olacak. Onun için biraz önce sana onlarca kere hoş geldin diyen bir hostesin hatırını kıramıyorsun. Ben bir gün bir hostese dedim ki geldi önümdeki koltukta o camma takıldı. Hı. Lütfen uçağımız inişe geçti Onu önce yabancı anlamıyor zannetti İngilizce pardon pardon bir şeyler söyledi Baktı Türk anlıyor Rica ediyorum bu camı açar mısınız? Kendi açmaya çalıştı adam engelledi Allah Engelledi evet. Gitti bayan bir hostes gönderdi Hı. Bayan geldi Affedersiniz mahvedersiniz açıldı cam <gülüyor> Ben de Biraz sonra hostes yanından geçerken Bakar mısınız dedim buyur dedi bu cam olayını niye bayana havale ettiniz dedim. Ya dedi genelde dedi insanlar bayanın hatırını kırmıyorlar onun için dedi. <gülüyor> evet. Ben bunu not ettim tabii. Evet. Benim için doğru değil bu. Kuralsa kural. Evet, Ama evet. insanımızda böyle bir anlayış var demek ki, hatır kırmıyor. Evet. Hatırını kırmıyor. Her halükarda din anlatan insanlar bu hostes mantıklı olacaklar. Tebessümünden taviz vermeyecek. İş dinin kuralına gelince öyle oldu. Ama bunun B şıkkı da var. Alkolün haram olmasıyla burnunu sol elle değil de sağ elle temizlemenin mekruh olması aynı şey değil. Evvab'in namazını terk etmekle akşamın farzını terk etmek aynı değil. Eğer bombardıman yapar, e, alkole yaptığın muameleyi mekruha yaparsan, Akşam namazının terkine yapacağın, göstereceğin tepkiyi evvabin namazını terkine gösterirsen dine zarar verirsin. Bu ostestlik değil. Hiçbir şey değil. Dini bu. zorlaştırmak. Bu dozer operatörlüğü o zaman. Evet. Dağıtıp gidiyorsun sen. <gülüyor> ostestlik değil bu. Evet. Yani hocalarımızın Anne ve babalarımız ki ben dikkat ederse anneyi babayı hocadan daha önemli duyuyor. Asıl din öğreten onlardır zaten. Evet. Dinin ilk, ilk filizlenmesini, filizlenmesini onlar yapıyorlar. Evet. Hocalar büyük dalları bu diyor sadece. Yani evet. istisnai belki bir iki tane örnek çıkabilir ama asıl anne babadır hoca olan evet. diye düşünüyorum. Bu düşüncemde de sabitim elhamdülillah. Bu önemli bir nokta. Yani ne kadar biz sevdiriyoruz sevdirdikten sonra kural uyguluyoruz. Evet. Ya da sevdirmeden kurala dayanıyoruz. Yine... E... Hocam bir iki dakikamız kaldı. <gülüyor> o Safranbolu'daki <gülüyor> muhabbetimiz esnasında e, bir arkadaş eşiyle ilgili soru sordu. E, kapıdan çıkıyorum dedi ki hocam dedi eşine söz dinletmenin çaresi var mı dedi ben dinletemiyorum dedi. Neleri dinletemiyorsun dedim hiçbir şey dinletemiyorum dedi dedim o zaman başka bir sorun var dedim bu dinletme meselesi değil dedim ama dedi dinimi de yaşamıyor dedi hmm. dedim burada bizi duyan yok değil mi dedim yok dedi sana bir soru soracağım Allah'ı gösterip kendin mi kullanıyorsun eşini dedim yani dini kuralları koyup e Allah ona itaat et kocana demiyor mu dedi hmm. mesela anlaşıldı evet. ağalık yapmak istiyor ama Din kadına da Allah'ın dinini gösteriyor. Evet. Ha bu sen sömürüyorsun dedim. Kimse sömürülmekten hoşlanmıyor. Öyle bir zamana geldik. Cariye kullanır gibi kadın kullanmak istiyorsun sen. Sen önce kendin için bana bir gel dedim. Brando verdim İstanbul'a gelecek. Seninle biz bir konuşalım. Ondan sonra ağrızı olursa kadına ne yapacağını sana anlatırım dedim. Aslında yani son önemli bir noktaya da geldiniz hocam. Yani sömürme. ...dini sömürme... ...bu yani erkek her. koca kadın ilişkisinden yani olma yani ama... ...öbür tarafta genelde de var... ...belki o da işte o... E, ...insanların dinlen münasebetinde... ...olumsuz bir... E, ...sonuç doğuruyor... ...onu da ayrı bir belki... ...konuşmak lazım... ...bu noktada sizin itiraz edeceğiniz... ...ya da açmayı isteyeceğinizi bildiğim bir konu var... ...onu başlık olarak koyayım... ...isterseniz başka bir zaman onu konuşuruz... ...hangisi... Şimdi, ...yani bu... Dinden hı hı. soğuma meselesini konuştuk ya... ...şöyle bir şey de var... ...hocam... ...ne yaparsak yapalım... ...Allah Teala cehenneme de insan koyacak... Evet. ...yani biz çatlasak da... ...dinden soğuk... ...dine karşı yorgun bir gençlik olacak... ...ama bu benim özrüm değil... ...ben hepsine ulaşacağım... Heh. ...hepsine pamuk elle dokunacağım ben... ...bir de şu var hocam... ...cehenneme mesela insanların... Dine gelen yolunu kestik, kesildiği içinde cehenneme gitmek söz konusu. Şüphesiz. Değil mi? Yani o o kimin gideceği belli değil yani. Beni o ilgilendirmiyor. Mi? Evet. Ben Türkiye değil, dünyadaki 8 milyara ulaşmak mecburiyetindeyim. Yani. Evet, evet. Benim pamuk elim olacak. Evet. Ama sonuç Allah'ın elinde. Muhakkak Peygamber muhakkak. sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemedi insan. Ya ondan evet. daha mı nazik olacağım? Evet. Ondan daha mı latif olacağım? Yani gönüllere değil kaslara hitap etti peygamber evet. sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sağırlar duydu ama kulağa olanlar duymadı olabilir. Evet. Yani çok da bunu dert etmenin bir manası yok onlar açısından. Evet. Bizim mesuliyetimiz açısından hoca olarak, anne baba olarak, yazar olarak biz ne olacağız kıyamet günü? Tabii. Bunları Allah bize tabii. soracak. Tabii, tabii, tabii. Ama buna rağmen de e, negatif bir tablo çıkabilir. Evet. Ona da hazır olacağız. Hayırlısı. Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler. İslam'dan hayata ölçüler de e, gençlerde din yorgunluğu var mı yok mu, sebepleri, gençlerin sorumluluğu, e, dini görünümdeki insanların sorumluluğu üzerine konuştuk muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Ben Deniz Ahmet Taş getiren programın sonuna geldik. Yeniden buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Efendim. Amin.